Ki i̇sar Cömertliğin en üst mertebesi Cömertliğin En üst mertebesi ya, ya. Aleykümselam. Ya, ya. Nedir cömertliğin en üst mertebesi İsar? Kişinin O şeye ihtiyacı olmasına rağmen Kardeşini o şeye tercih etmesi Evet diyor Benim buna ihtiyacım var ama madem öyle Son sonra hadisler gelecek Senin ona ihtiyacın varsa Tabi bunu da minnet bulunmadan, karşıdakine ifade etmeden hissettirmeden yapacak. Ne yapıyor? Ha, diyor Tamam o zaman. Buna ne diyoruz? İsar diyoruz. Tabi İsar'ın mertebeleri var. İsar'ın kısımları var. Eğer kişi verip harcıyor ve harcadığı şeyden bir şey azalmıyorsa yani verdiği miktar az bir şeyse buna ne deniyordu? saha, saha deniyor. Evet cömertlik. Ama nasıl bir cömertlik? Yani e, binde bir. Eğer kişi veriyor, verdiği şey aslolan parasından, malından mülkünden bir şeyler eksiltiyor, azalıyor. İse ona ne diyoruz? Cömertlik diyoruz. Elcud, cömert. Eğer kişi ihtiyacı olduğu şey harcıyorsa, eğer kişi ihtiyacı olduğu şeyi harcıyorsa yani ihtiyacı var ama veriyor. İhtiyacı olduğu şey kardeşini gördüğü zaman ona veriyorsa buna da ne diyoruz? İsar. El-İsar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala böyle buyuruyor. Bahsederken Ensardan Ve usirune ala enfusihim ve lehu kâne bihim Onlar ne yaparlar? İhtiyaçları olsalar da başkalarını kendilerine ne yaparlar? Tercih ederler. Diğer ayette insan suresindeki ayette Allah Teala bahsediyor. Aleykümselam. Ve <gülüyor> ta'am ala hubbihi. Onlar doyururlar. Kimleri doyururlar? Miskinen. <gülüyor> miskin. Nedir miskin arkadaşlar? Kimdir miskin? Hatırlıyor musunuz miskinin tarifini? Yoksul. Yoksul nasıl bir yoksul? İşi, i̇şi olan yoksul mu? Olmayan yoksul mu? İşi olan yoksul. İşi olan yoksula ne deniyor? İşi olan yoksula miskin deniyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Gemi kimin gemisiydi diyor Hızır? Musa aleyhisselama فَكَانَتْ <gülüyor> لِمَسَاك۪ينَ Miskinlerin gemisiydi. Ne yapıyordu bu miskinler? Ya'melune fil bahri. Denizde çalışan gemileri var ama ne yapamıyorlar? Çalıştıkların ile geçimlerini karşılayamıyorlar. Kazandıkları ile geçimlerini karşılayamıyorlar. İşte Allah sevgisinden dolayı o insanlardan bahsediyor Allah Teala. Ne yaparlar? Miskini doyururlar. Yetimi doyururlar. Yetim kimdir yetim? Yetim. Bu luğa ermeden önce babası vefat eden çocuk. Ve esira esir. Esirleri doyururlar diyor. Bu ayette neye işaret var? İsara mı işaret var? Muvâsata mı işaret var? Muvâsata. Muvâsat nedir? Yani insanlara güzel sözle ne yapmak, davranmak Şeyler vermek, harcamak. Verdiğin şeyin çok eksilmesine gerek yok yani. Buna nedir? Destek olmak. Muvassat destek olmak. Omuz çıkmak. Bu ayette ne var? Fakirleri doyururlar, yetimleri doyururlar, esirleri doyururlar. Burada İsar yok. İsar nerede var? Adam geliyor evine bir misafir. Misafire verecek yemek yok. Evdeki yemek sadece çocuklar için var. 3-4 tane, 5 tane avrusu var, çocuğu var, küçük çocukları var. Aşk, misafir gelmiş. Selam. Aleyküm selam. Hanımına diyor ki bu akşam diyor, misafirler gelecek. Çocukları yatır, uyut. Aç uyut yani. Yemekleri onlara verme. Yemeği kime yedireceğiz? Misafire yedireceğiz diyor. Az sonra hadis gelecek. E, hatta diyor yani misafire geldiği zaman ışıkları da söndür, mumları söndür ki yer gibi yapalım. Ne olmasın? Ee, anlamasın. Buna ne diyoruz? İsar diyoruz. Bu İsar. Çünkü kendisinin ihtiyacı olduğu şeyi ne yapıyor başkasına? Allah-u Teala bunu övüyor. Abi bu çağda, bu yaşanılan hayatta buna ne deniyor? Enayilik deniyor değil mi? Yani cebindeki paranı nasıl veriyorsun? Senin ihtiyacın var. Evindeki çocuğunun yemeğini verdin ha? Deniyor değil mi? Bir hadis bu bapta Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki: "Eraculun ilen Nebi sallallahu aleyhi ve fakal inni mechud. Bir adam geldi peygamber aleyhissalatu vesselam'a dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü ben muhtacım, Çok açım. Perişanım. Fakirim." Farsele ila ba'd nisaihi aleyhissalatu vesselam diyor 9 tane evi var peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde içinde. hanımlarına gönderiyor. Diyor ki: buna bir şey verin." Velzi ba'setke bil hak ma indi illa ma her hanımı, peygamberin her hanımı, her ev sahibi olan hanımı diyor ki seni gönderen Allah'a yemin olsun ki e, hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki onun adına yemin olsun ki sudan başka hiçbir şey yok. Yani evde sudan başka hiçbir şey yok. Sıma Ersel ilahı yani. okura aleyhissalatü vesselam bu adam başka bir hanımına gönderiyor. Cevap yine aynı. Seni gönderen Allah'a, hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki sudan başka hiçbir şey yok. Yani evde misafir gelmiş uzaklardan aç, yoksul ama verecek hiçbir şey yok. Sudan başka. قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ zalik" Diyor ki Ravi Ebu Peygamberin dokuz tane hanımı da ne yaptı? Aynı cevap verdi. Fekalennbi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki? Bunu diyor bu akşam kim misafir edecek? Var baransa misafir edecek olan insan. Fekal raculun min el ansari ana ya Ensar'dan tabii Ensar niye Ensar? Muhacirler daha galiba. Yani Ensar'ın durumu buysa az sonra göreceksiniz durum ney? Muhacirin durumunu siz düşünün. Ensar'dan bir adam kalkıp çıkıp Ebu Hura'yla bu sahabenin adını biliyor mu? Biliyor ama söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü bunun bilinmesine hacet yok. Gerek yok. Burada örnek alınması gereken bir şey var. O fiil, o amel. Sahabelerde böyle bir ne var? Riyadan uzak. Riyadan e, uzakta bir yaşantı var. Gece Kayan Yıldız'ı kim gördü diyor. Sahabeler konuşuyorlar. Ben gördüm diyor gece. Gecenin ikisini düşündü. Ama diyor namazda da değildim. Yani... Ben gördüm ama gece 2 zannetmeyin namaz kılıyordum. Ondan dolayı ayaktaydım. Kıyam-ül-Leyl, teheccüd namazını yapıyordum. Kılıyordum. Ondan dolayı da gördüğümü zannederek riyaya kapılmaması için, kapılmamam için diyor. Ben gördüm ama namazda da değildim. Yani hadisin belki Türkçesinden okulduğunuz zaman dersiniz. Ne alakası var bu soruyla verilen cevabın değil mi? Ben gördüm ama namazda da değildim. Şimdi bizde tam tersi değil mi? Yani insanlara bakıyorsun. Yani adam o gün sabahleyin namazı cemaatle kıldıysa anlatabilecek bin bir tane bahane getirmeye çalışıyor. Hele hele bir de oruç varsa o gün Ensardan bir adam diyor, kalktı dedi ki ben bunu misafir edeceğim ey Allah'ın Resulü. فَنْ تَلَقَ بِهِ اِلٰى Rahil kelimesi Arapçada oturulan ev anlamına da geliyor. Ee, i̇nsanın devesini de taşıdığı, kendisiyle beraber götürdüğü meta mal anlamına da geliyor. Buradaki manası tabii ki rahel, ev. Misafiri alıyor evine gidiyor. Fakale limraati akrimi zayf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor "Resulullah'ın misafirine ikramda bulun. Yani misafir kimin misafiri? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri. Bir rivayette de halindeki şey soruyor karısına. Evde bir şey var mı yiyecek? Kalet la illa qut subyani. Kadın ki, hayır. Sadece yavrularımın yemeği var. Çocuklarımın yemeği var. Kale. Şimdi koca akıl veriyor sahabeden, ensardan koca hanımına. Diyor ki bi şeyin ve eze eradul aşağı mihim. diyor. Çocukları oyala. Oyun oynat. Meşgul et. Akıllarına yemek geldiği zaman da diyor onları hemen uyut. Yani sahabe de uyanık. Uyanık bırak. Yani şey çocukları Uyutmazsa eğer hanımı, ne yapacak çocuklar? Misafirin yanında ağlamaya başlayacaklar. mama isteyecekler. Değil mi? Diyor ki hanımına ne yap? Yani bakın yani 1400 sene önce yaşamış, öyle bir edeb ahlaka sahip topluluk ki yani insani değerlerin en kalitesine sahip olan kimseler. Karşıdaki insanı kırmamak için ellerinden gelen her şeyi ne yapıyorlar? Sarf ediyorlar. Ama şimdi öyle değil ki yani. وَإِذَا ذَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السَّرَاجِ Misafir girince içeri ne yap? Kandilleri, mumları söndür. Niye? Dediğimiz gibi diyor ki وَأَرِيْهِ اَنَّا نَأْكُلُ Yer gibi yap. Yani elin gitsin gelsin tabağa. Hareket olsun ama yemeyelim. Çünkü yemek az, karanlık da olacak. Ondan sonra. فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَيْفُ وَبَاتَى طَاوِيَيْنِ Diyor, yemeğe oturdular. Misafir yedi. Karı koca ne yaptı? Yemiş gibi yapıp aç olarak gecelediler. Aç olarak uyurlar. Ve lemme asbah sabah olunca bu sahabe gada alel sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykum Sabah olunca gada sabahın erken saatinde bu sahabe ne yapıyor? Peygamberin yanına erkenden geliyor. Bazı rivayetlerde peygamberimiz soruyor. Siz ne yaptınız diyor böyle yani. yani ne yaptınız derken aleyhissalattu vesselam taaccub ederek, hayret ederek söylüyor. Çünkü diyor siz öyle bir şey yaptınız ki Rabbiniz bu gece sizin yapmış olduğunuz diyor. Misafire ikramınızdan dolayı çok acep etti. Ne demek acep etti? Hayret etti. allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de acep sıfatı, hayret sıfatıdır. Tabi şimdi akiditul <gülüyor> vasıtiyye Şerhini yaparken bunu ayrıntılı olarak açıklamıştık. Hatırlayanlarınız vardır. Ehli sünnet vel cemaat Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını ne yaparlar? Tahrifsiz, tekihifsiz, taatilsiz ve teşbihsiz ya da temsilsiz ne yapar? İspat ederler. Yani tahrif etmezler. Acep kelimesi hangi manaya geliyorsa onu ispat ederler. Acep, evet hayret. Hayret et etmek ta'til etmezler, bunu iptal etmezler. İnkar etmezler. Tekyif yapmazlar. Keyfiyet yani bunun keyfiyeti şu şekildedir diyemezler. Bilemeyiz keyfiyetini. Ve teşbih yoktur. Yani onun acaibi hayret etmesi aynı şunun gibidir de deyip teşbih etmezler. Bu kurallar içinde bu e, dört kural içinde sıfatlar ispat olunur. Şeyh Salih el-Useymin rahimehullah, Allah ona rahmet eylesin. Bu acap sıfatıyla alakalı çok güzel bir açıklama yapıyor başka hadislerde de geliyor. Allah Teala'nın acep etmesi sıfatı, hayret etme sıfatı. Mesela diyor ki: "İnne Allah la ya'cabu min şabbin leyset lehu sabwa." Hevasına meiletmeyen genci Allah gençten dolayı Allah çok hayret ederdi. Onu yani ondan çok acep eder, hayret eder. Bu hadis İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Şeyh Şeyh Salih el-Useymi diyor ki acap iki manaya gelir. Acep etmek, hayret etmek iki manaya gelir. Latifi Aranoğlu. Birinci manası yani dil olarak baktığınız zaman bu insanda da bu böyledir. Aleykümselam. İnsanda da bu böyledir. Ya bir bilgisizlikten karşısındaki insanı tanımamaktan dolayı gelen bir hayret vardır. Onun yaptığını, yapacağını nasıl davranacağını bilmiyordur. Ondan böyle bir Hareket sağdur olunca, tasarruf sağdur olunca ne yapar? Kişi hayrete kapılır. Acep eder. Bu bir noksan ve eksikliktir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani sen gaybı bilmediğin için karşındaki insanı tam anlamıyla tanıyıp bilemediğin için ondan biraz sonra ne şekilde bir hareket sağduru olacağından haberdar olamayacağından dolayı ne yaparsın? Beklenmedik. Diyoruz ya beklenmedik. Kim için mümkündür bu beklenmedik sözü? İnsan için. Nakıs olan bir şey için. Buna ne diyoruz? Buna da acep diyoruz. Arapçada Arapçada bir de acepin şu manası var. Sen biliyorsun yani bu adamın böyle bir şey yapacağını. Ama bu adam böyle yaparak ne yapıyor? Akranları, benzerlerinin dışına çıkarak farklı bir davranışta bulunuyor. Bundan dolayı da hoşuna gidiyor senin. Buna da ne deniyor Arapça'da? Acep deniyor. Yani genelde gençleri, genç insanın tabiatı nedir? Hevaya ve hevese uyması. Bu insan heva ve hevesine uymadığı meyletmediği için ne yapıyor allah Teala'nın? Acebine gidiyor, hayretine gidiyor. Yoksa allah Teala onun, o kişinin Ali'nin, Ahmet'in, Veli'nin e, nasıl davranacağını biliyor. allah Teala için beklenmedik bir şey yok. Ezeli ilmiyle her şeyi biliyor. Bu şekilde de bu, bu ensarı, ensarinin, sahabenin evinde bu misafiri ağırlayacağını Allah Teala ne yapıyor? Biliyor. Ama fakir bir insanın çocuklarını uyutarak onların yemeklerini misafire vermesi nedir? İnsanlar arasında çokça az yapılan bir davranıştır. O kişi bu harekette bulunarak, bu tasarrufta bulunarak ne yapıyor? Benzerlerinin dışına çıkıyor. Allah Teala'nın hayretine gidiyor, hoşuna gidiyor. Bizler ne yapıyoruz? Bu şekilde acep sıfatını, allah Teala'nın acep sıfatına ne yapıyoruz? Hayret sıfatını ispat ediyoruz. Niye ispat ediyoruz? Çünkü Allah Resulü ne yapıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ispat ediyor. Yani acebin iki manası var. Birisi cehalet üzerinde olan acep, hayret. Biri de e, acep duyulan, hayret duyulan insanın kendi benzerlerinin dışına çıkarak bir tavırda bulunması sonucu ne duyulması? Acep duyulması, hayret duyulması. 2. hadiste yine Ebu Hurayra diyor ki: "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taamul isneyni kafi es-selasa." İki kişinin yemeği 3 kişiye yeter diyor Resulullah sallallahu aleyhi Burada ne var arkadaşlar? İhsar mı var? Müvasat mı var? İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. Müvasat var. Burada ihsar yok. Neydi ihsar? Kendi ihtiyacı olduğu halde kendinden feragat edip başkasına vermez. Burada öyle bir şey yok. Burada iki kişi yemek yiyoruz. Gel kardeşim bizim ne diyoruz. Burada ne var? Muvasat var. Destek olmak var. Müslim'deki rivayette ise diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ta'amul vâhidi yekfil ismeyin. Bir kişinin yemeği iki kişiye. iki kişinin yemeği dört kişiye. Dört kişinin yemeği de kaç kişiye yeter? Sekiz kişiye yeter diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'nın bereket vermesi var kanaat vermesi var, kişilerdeki gayret var. Bugün de öyle yani. Şimdi Bazen insan bir tabak yemek yer Halbuki o tabağın dörtte birini yese, kalksa doyacak. Ama ne yapıyor? Habire yüklüyor kendisine yükü. Dört kişi çağırsa ne var? Dört kişi de bir şey yer, kalkar ve doyarlar. Buna ne diyoruz biz? Muvâsât. Peygamberimiz buna teşvik ediyor. Yani diyor, iki kişinin yemeği dört kişiye yeter. Bazen İnsanlarda onu görüyorsunuz. Ya işte bu kadar kişi yemek e, sanki 40 günden beri aç, 40 gün sonra o yemeği bulmuş. E, o yemeğe ortak çıkınca o insanın böyle moralinin bozulduğunu, e, kalbinin daraldığını, renginin değiştiğini Kim insanlarda var ki yalnız yemekten hoşlanmaz. Çağrı gelirler. Allah bereketini verir derler. İşte bu muvasat. Tabii dünya hayatına olan e, hırs arttıkça Kişideki hesaplarda ne yapıyor? Değişiyor. Yani hadiste aleyhisselatü vesselam Tirmizi rivayetinde, İbni Macer rivayetinde diyor ki اَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدَلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَ مَا سَقَا كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَتَ Aleyhisselatü vesselam diyor ki Dünya Allah katında Sivrisineğin kanadı kadar değerli bir şey olsaydı yani Dünyanın değeri Sivrisineğin kanadı kadar değerli bir şey olsaydı Allah katında Ne vardı? O dünyadan Kafire bir yudum su dahi Allah. Yani dünyanın hiçbir değeri yok Allah katında. Biliyorsunuz meşhur hadisi, çürümüş, leş olmuş keçi hadisinin. Allah'ın katındaki dünya, dünya budur diyor yani. Keçinin ölmüş, leş olmuş keçi. Ama bir insanın subhanallah ve bir hamdi demesi o kadar değerli ki. Cennette bir ağaç. Kişinin sabah namazının sünnetini kılması dünya ve içindekilerden hayırlı. Cuma günü günün ne diyor aleyhissalâslam? Güneşin yeryüzünde doğduğu en hayırlı gündür diyor. Üçüncü hadis, Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh nahnu sallallahu aleyhi ve sellem basarahu ve bir adam geliyor, seferdeler yolculuktalar, peygamberimizle birlikte bir adam geliyor devesinin üzerinde sağa sola bakıyor, yani ihtiyaç sahip bir adam, ihtiyacı var Taqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men diyor ki kimin diyor fazla binek hayvanı var, hayvanı varsa yanında ne yapsın onu olmayana versin. Ve men Kimin yanında azı fazla olan varsa olmayana versin. فَذَكَرًا min أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرًا Aleyhisselatü Vesselam sürekli bunu söylüyor. Kimin yanında sütü varsa mesela bu çeşit çeşit şeyler anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Fazla olanını versin. Kimin fazla elbisesi varsa fazla olanını versin diyor. Sahabeler diyor ki hatta diyor biz öyle anladık ki peygamberin bu sözlerinden kişinin yanında katında hiçbir fazlalık bulunmaması gerekiyor. Böyle anladık diyor yani. Yani bir tane demen olsun bir tane kılık kıyafetin olsun Yanında fazla bir şey bulunmasın. Böyle anladık diyor. Tabii bu ve bunun içindeki hadislere baktığınız zaman ne diyor alimler? Kişi zekatını veriyorsa malının zekatını veriyorsa ne yapabilir? Ee, bazı şeyleri biriktirebilir. Bazı şeylerin fazlalı, fazlasını ne yapar? Toplayabilir. Ama bu hangi manada? Yani delicesine bugün dünyadaki insanların yaptığı gibi böyle kalbi az bir şey malından azaldığı zaman hastalanan psikolojisi bozulan, eli titreyen, kalbinin en derinliklerine mal sevgisinin girdiği insanlara değil. Adam adama bakıyorsun bir, bir şey almış, bir mal bir mülk sahibi olmuş, ona bir kusur gelmiş arabasına şeyine. Adamın uykuları kaçıyor. Ya sonuçta dünya malı. Öyle ya da böyle yani. Buna bir şeyler olacak. Değil mi? Bırakın başkasına arabasını ödünç vermesini, yahut da emanet bir şeyler vermesini, kullandırmasını kendi kullandığı zaman olan dezerve şeye hasara dayanamıyor sabire demiyor zannediyor ki bu mal onun hep kalacak halbuki yani dünya sevgisi kalbinde olmayan insan ya Allah takdir etti oldu der geçer dördüncü hadis Säh Ibn Sa'd r.a diyor ki en bir kadın geldi ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi burda mensojte fakat nasijtuha biyadie li eksu ve ve bir kadın geliyor aleyhisselatü vesselamın yanına Eliyle bir elbise yapmış. Eliyle örmüş. Diyor sana giydirmek için geldim bu elbiseyi ey Allah'ın Resulü diyor. Fa akhadha'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhtacan Sehel diyor ki sahabe peygamber kadından bu elbiseyi aldı ve ihtiyacı olarak aldı. İhtiyacı vardı yani buna. Aleyhissalatu vesselam. Fa kharaja ileyna ve innaha li izaruhu. Aleyhissalatu vesselam diyor. yanımıza geldi. O elbiseyi kendine ne olarak kullanmış? Izar olarak elinden aşağı bağlamış, elbise olarak giymiş gelmiş. Sahabelerin yanında geziyor. Feqale birisi de çıkıyor. Peygamberimizin üzerinde elbisesi görüyor. Diyor ki: "Uksunihâ mâ ahsenahâ." Diyor, ne kadar güzel bir elbise. Bunu bana versene. Ta burada sahabenin fıkıh da var. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın vücudu mübarektir. Vücudunla birleşen, vücudunla e, giydiği, temas ettiği şeyler de mübarektir. Bunlarla ne yapılabilir? Teberrük edilebilir. Tabi teberrükle tevessülü karıştırmamak lazım değil mi? Bazıları karıştırıyor bunları. Yani teberrük ne demek? Bundan bereket umarak, hayır umarak, dünyevi bir şey maksat bulmak. Yani, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terini gözüne sürüp şifa aramak gibi bir şey. Dünyevi bir maslahat, dünyevi bir çıkar, bereket. Tevessül ise nedir? Daha çok uhrevi. O isimle Allah Teala'nın isimleriyle, salamellerle ne yapmak? Allah Teala'dan bir şey istemek, ahirette bir şey istemek. Dünyevi bir şey de istenebilir. Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla ne yapılabilir? Tevessül ederek dünyevi bir şey istenebilir. Ama teberrük sadece ne için olur? Dünyevi şeyler için olur. Bu sahabe uyanık. Uyanıklıkları hangi taraftan? Ahiret tarafından. Önce Peygamber giysi üstüne temas ediyor vücuduna. sonra diyor ki bana giydiysen ne kadar güzel bir elbise ya? Lebi sen, lebi sarsam. Muhtacan Peygamber Aleyhisselam diyor ki tamam diyor. Oturuyor önce şeye bir meclise sabelerle, sonra gidiyor katlayıp getiriyor şey, elbiseyi adama veriyor. Şimdi ersale biha iley. ma Diyorlar ki yani niye böyle yaptın sabere? Lebisaha'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem muhtacan ileyha. Aleyhisselam ihtiyacı olduğundan dolayı bunu giydi yani. Yok elbisesi. Sonra sألتu ve alimtu ennehu la yardu sa'ilan. Diyorlar ki sen biliyorsun ki peygamberden bir şey istendiği zaman peygamber ne yapmıyor? Geçen. Reddetmiyor, geri çevirmiyor. Kim ne isterse veriyor. Bunu bildiğin halde niye istedin? Muhtaçtı, ihtiyacı vardı buna diyorlar. Faqala inni vallahi ma sa'altu li'albisaha. Saba diyor ki Allah'a yemin olsun ki diyor ben diyor bu elbiseyi giymek için diyor almadım, istemedim. <gülüyor> kefen olarak kullanmak için aldım bunu diyor. <gülüyor> hadis rivayeten sahabe diyor ki bu kefen olarak da ne yapıldı? Bu adama kullanıldı yani, onunla gömüldü. <gülüyor> Beşinci hadis Ebu Musa, tabi teberrük meselesiyle alakalı yeri gelmişken Peygamber aleyhisselatü vesselamın vücuduyla ne yapabilir Teberrük edilebilir. Vücudundan ayrılan şeylerle, temas ettiği şeylerle teberrük edilebilir. Ee, Tabii bugün için bunların yani e, ispatı çok zor, imkansız diyelim hatta. Yani bu sakalın Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın sakalı olduğunu anlamamız mümkün değil. Nasıl sözlerinden uydurma olan var, uydurma olmayan var. Aleyhisselam'ın mübarek sözlerini ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Uydurma olursa kabul etmiyoruz. Sahihse onu kabul ediyoruz. Aynı şekilde ona ait olduğu ispat olunması lazım ki onundan teberrük yapılması caiz olsun. Bazı hadisler var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bevli idrarı ile teberrük yapıldığına dair. Tabi bu hadisler hadis ilmi olarak bakıldığında uydurma derecesinde olan, zayıf olan aslı olmayan hadisler. Aleyhissalatü vesselamın bevli ile teberrük ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Evet necis var, mi? Evet necis. Diyor ki, Peygamberin şeyde Çünkü aleyhissalatü vesselam e, ne yapıyor? Tuvalete gittiğinde, kaza ihacet yaptığında ona ne götürüyorlar sürekli? Su götürüyorlar. Sahabe diyor, ne diyor? Ben ona ne taşıyordum? İbrik taşıyordum diyor. Evet. Beşinci hadis Ebu Musa radıyallahu anh قال قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ eş yine Eş'ariler, bu bir kabile, bir kavim, bir topluluk. اِذَا اَرْمَلُوا fil Gazvi, Savaşta azıkları biteceği zaman, bitmeye yakın olduğu zaman o kallata ağ mı ailehim ya da çoluklarının çocuklarının ailelerinin yemekleri biteceği zaman ne yaparlardı diyor esetül ahlam? Cema'u makana indham bizdeki imece Değil mi? imece usulü diyor onu. Cema'u makana indham fi sel bin waheed bütün diyor herkes getirir bir elbiseye bir entariye bir kumaşın üstüne ne bu Bı bırakırlar dökerlerdi. Az önce hadisede görürüz ya, bereket böyle oluyor yani mesela. diyor ki. Ayrı ayrı yemekte toplu yemekte olduğu gibi bereket yoktur ortada. Sunmakta ise muhbeynom fi ina'in waheid bir <gülüyor> seviye ve herkese nabalar eşit olarak eşit parçayla bu toplanan yemeği dağıtırlardı diyor. Ve Peygamber Aleyhisselam onların bu davranışını çok seviyor diyor ki fehum minni ve eneminhum. Onlar bendendir, ben de onlar dedim yani Aleyhisselam onların bu davranışını onları o kadar çok sevmiş ki bu tevazularından dolayı ki biliyorsunuz daha önceki bahislerde geçmişti Aleyhisselatü vesselam. ne diyor el bedazatu min iman tevazu aşırı gitmemek nedir imandandır. Evet. Bu bahiste kalalım. Önümüzdeki hafta ahiret işlerinde yarışmanın gerekliliği ile alakalı ne yapalım? Bahse geçelim. Orada güzel bir hadis e, zikretmiş İmam Nevevî rahimehullah. Aleyhisselatü Vesselam sağında bir çocuk var. Solunda da sahabenin ileri gelenlerinden yaşlılar var. Su ikram edecek. Aleyhisselatü Vesselam sağdan başlaması lazım. Sünnet olan o. Ama sol tarafta da ne var? İhtiyarlar. Sahabenin önünde gelenleri var. Aleyhisselatü Vesselam çocuğa dönüp diyor ki diyor izin veriyor musun? Onlara vereyim mi? Önce onlardan başlayayım mı? diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra çocuk ne diyor? Allah'a yemin olsun ki diyor nasibimi payımı kaptırmam kimseye. Senin elinden alırım diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor sonra? Çocuğun elinden veriyor. Çünkü yani peygamberin elinden ne yapacak? Su içecek. Alimler diyorlar ki yani mecliste de toplantıda da bir yerde de su ikramına başlandığı zaman nereden başlanır? Sağdan yani. Su küçüğündür. Lafı belki buradan geldi. Hadis yanlış, yanlışmış evet. olabilir. Halbuki su sağda oturanın. <gülüyor> Su insanın sağında oturanına verilir. Eğer bu olayda olduğu gibi, sağındaki küçük çocuk ise sol tarafında da yaşlılar varsa çocuğa dersin ki izin veriyor musun amcalarına önce su ikram edeyim. O da izin verirse çocuklara ikram edesin, vermezse artık çocuktan ne yapacaksın? Orada olmamışım, şunu olacağım. Burada kalalım. önümüzdeki hayatla ilgilisiz. Subhanallahumma ve hamdik. Eşhedu an la ilahe illa anta asla kifiru katabillik.